Bizim Allahımız var, Muhterem Müslümanlar. Bizim Allahımız var. Koca Üstad Bediüzzaman Risale-i Nurunda öyle diyor. Koca Üstad Bediüzzaman Risale-i Nurunda öyle diyor. Allahı kazanan neyi kaybeder, gençler? Allahı kazanan neyi kaybeder? Allahı kaybedenin kazandığı da ne söyler misiniz diyor? Allah'ı kaybedenin kazandığı da ne olabilir? Söyler misiniz diyor. Ya. Yarın dört gün sonra muhterem ümriler, dört gün sonra her şey kalacak, gözleri açık, cehennemdeki çukurunu görüp çığlığı basa basa parmaklarını ve yorganını geverek geberip gidecek. Çoğunu gördük. Çoğunu